146. Mektup Bu mektup Şerafettin'i Bedahşi'ye yazılmıştır. Çok zikir yapmayı nasihat etmektedir. Oğlum Şerafettin Hüseyin'in mektubu geldi. Allahu u Teala'ya hamdolsun ki fakirleri hatırlamakla mektesiniz. Aldığınız vazifeyi çok yaparak zamanlarınızı kıymetlendiriniz. Fırsatı elden kaçırmayınız. Geçici olan şanlar şerefler aldatmasın. Dünya lezzetleri hakiki lezzetlerden mahrum etmesin. Farisi'nin dediği gibi, sana söyleyeceğim hep şudur, çocuksun, yolsa korkuludur. Allah-u bir kulunu gençlikte tevbe etmeye kavuşturursa ve bu tebesini bozmaktan korursa ne büyük nimet olur. Diyebilirim ki bütün dünya nimetleri ve lezzetleri bu nimetin yanında büyük deniz yanındaki bir damla su gibidir. Çünkü bu nimet insanı Allahu Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturur. Boysa dünya ve ahiret nimetlerinin hepsinin üstündedir. Al İmran suresinin 15. ve Tevbe suresinin 73. ayetinde mealen Allahu Teala'nın razı olması nimeti daha büyüktür buyuruldu. Doğru yolda olanlara ve Muhammed, Mustafa'ya uymakla şereflenenlere selam olsun. 147. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Eşrefi Kabiliye yazılmıştır. Ayrılmak kavuşmaktan önce midir, değil midir bildirmektedir. Hak Teala Peygamberin efendisi hürmetine sizi yüksek derecelere kavuştursun. Tarikat büyüklerinden birçoğu ayrılmak kavuşmadan önce olur dedi. O büyüklerden başkaları da kavuşmak ayrılmaktan öncedir dedi. Bir üçüncüsü ise bir şey diyemedi. Ebu Sa'idi Harras. Ayrılmadıkça kavuşamazsın ve kavuşmadıkça ayrılamazsın. Hangisi daha öncedir bilmiyorum dedi. Bu satırları yazana göre ayrılmak ve kavuşmak birlikte olmalıdır. Birbirinden ayrılmaları caiz değildir. Ayrılmaksızın kavuşmak olmaz. Böyle olmakta beraber bilinmeyen bir şey varsa kendisi önce olan hangisidir ve hangisi hangisine sebep olmaktadır. Şeyhülislam-i Hirevi Kuddise Sirru ikincisini seçmektedir. Ve onun önce olması daha iyidir demiştir. Evet, öyledir. Fakat ayrılmak öncedir diyenler de kavuşmanın önce olmasına karşı değildir. Bunların kavuşmak demeleri tam zuhurdur. Bu mutlak zuhurun önce olmasına aykırı değildir. Mutlak zuhur ayrılmaktan önce olur. Tam zuhur da ayrılmaktan sonra olur. Bu anlaşılınca sözlerin başkalığı yalnız kelimelerde kalır. Birincisini söyleyenlerin görüşü daha keskindir. Az olan şeye kıymet vermemişlerdir. Bu açıklama zaman bakımından önce olmayı da göstermektedir. Bunu iyi anlamalıdır. Her şeyin doğrusunu bildiren Allahu u Teala'dır. Her ne olursa olsun ayrılmaya ve kavuşmaya mazhar olmalıdır. Çünkü bu iki mertebeye varılmadıkça vilayet mertebesi hasıl olmaz. Birinci mertebeye seyri illallahla varılır. İkinci mertebeye seyri fillahla varılır. Bu iki seyir tamam olunca vilayet mertebesine ve kemale kavuşulur. Herkesin kavuştuğu dereceler başkadır. Tekmil ve davet derecesine kavuşmak için başka iki seyir daha vardır. Farisi'nin dediği gibi bağırdım iki kere içeride kimse varsa ve selam. 148. Mektup Bu mektup Molla Sandık-ı Kabiliye yazılmıştır. Kendini kavuşmuş zanneden bir şey elde edemez. Büyüklerin ruhlarından faydalanmaya aldanmamalıdır. Onlar kendi üstadının latifeleridir. İki mektubunuz arka arkaya geldi. Birinci mektup kavuştuğunuzu, doyduğunuzu bildiriyordu. İkincisi susuzluğunuzu, boşluğunuzu anlatıyordu. Allahu Teala'ya hamdolsun. Çünkü her işin sonuna bakılır. Kendini doymuş zanneden bir şeye kavuşmamıştır. Kendini boş uzak sanan kavuşmuş demektir. Size arka arkaya bildirmiştim ki büyüklerin ruhlarının zahir olmasına, onların yardım etmelerine sakın aldanmamalıdır. O büyüklerin suretleri kendi üstadınızın latifeleridir. O şekillerde görünmektedir. Tek bir yere bağlanmak şarttır. Çeşitli yerlere bağlanan bir şey kazanmaz, zarar eder. Size çok söylemiştim ki, sona çabuk kavuşmak için işe, vazifeye sıkı sıkı sarılmak lazımdır. Lazım olan şeyleri bırakarak lüzumsuz şeylerle uğraşmak akla uygun değildir. Fakat siz kendi görüşünüze uyuyorsunuz, söz dinlemiyorsunuz, siz bilirsiniz. Habercinin vazifesi ancak bildirmektir. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Naşat gönül bir gün olur şad olacaktır. 149. Mektup Bu mektup yine Molla sandık Kabiliye yazılmıştır. Allahu Teala her şeyi sebeple yaratmaktaysa da belli bir sebebe lazım olmadığını bildirilmektedir. Kardeşim Molla Muhammed Sadık, bütün varlığınıza sebeplere bağlandığınıza şaşılır. Sebepleri yaratan Teala ve Tekaddes, bir kapı kapanırsa üzülme ey gönül, başkası açılır. Bu kısa görüşlülük çok uygunsuz kimselerde bulunur. Sizin gibilerde bu hali görmek çok çirkindir. Biraz kendinize geliniz. Bu kötülüğün derecesini anlayınız. Hem mütteki olmak hem de Allahu Teala'nın sevmediği şeylerin peşinden koşmak çok çirkin bir iştir. Bu çirkinliğin sizin gözünüze güzel görünmesine pek şaşılır. Çok lazım olan şeyleri ihtiyacı giderecek kadar elde etmek için çalışmalıdır. Bütün vakitleri ortaya vermek ve bütün ömrü onun arkasında geçirmek tam bir ahmaklıktır. Fırsatın kıymetini biliniz. Bu fırsatı sonu gelmez, lüzumsuz şeylerle elde etmek için kaçıranlara binlerce yazıklar olsun. Mektuplaşmamız lazımdır. Habercinin vazifesi yalnız haber vermektir. İnsanların dedikodularına aldanmayınız. Buna üzülmeyiniz. Size sürmek istedikleri lekeler sizde bulunmadığı için üzülmeniz doğru değildir. Herkesin kötülediği bir kimsenin iyi olması çok büyük saadettir. Fakat bunun aksi olursa çok tehlikelidir ve selam. 150. Mektup Bu mektup Hace Muhammed Kasım'a gönderilmiştir. Aranılmaya, gönlünü vermeye layık olan ancak vacibül vücutta ala olduğu bildirilmektedir. Hace Muhammed Kasım kardeşimizin okşayıcı mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Dünya işlerinin bozuk gitmesinden ve halinizi toplayamadığınızdan hiç sıkılmayınız. Çünkü dünya iş üzülmeye değmez. Bu dünyada olan her şey geçecek, yok olacaktır. allah Teala'nın razı olduğu şeylerin arkasında koşmak lazımdır. Güç olsa da, kolay olsa da bunları yapmaya çalışmalıdır. Aranılacak, gönül verilecek vacibül vücuttan, yani hep varlığa lazım olandan başka hiçbir şey yoktur. Hele sizin gibi kıymetli ve akıllı insanların geçici, yok olucu şeylere gönül vermesi pek yazık oluyor. Bununla beraber bir hizmet ve bir iş için işaret buyurulursa onu seve seve yaparız ve selam. Dinle, namaz kılmayanın hakkında Allah ne demiş? Çıksın yerle göğümden başka mabut bulsun demiş. Getirdi Kur'an-ı Resul etmedi bazısı kabul. Bir vakit namazı kılmayan cehennemde yansın demiş.